Bahne Şeytan Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz güzel kardeşlerim, kahraman kardeşlerim. Bugün internet ortamını böyle zangır zangır titreten kardeşlerim, Bedir ashabının şefaatine nail olma niyazı, umuduyla işini gücünü bırakıp bize destek olan benim vefakar kardeşlerim öncelikle hepinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Demeyin ki yani işte kastıklı oldu değil mesele artık bütün Türkiye duyduğu bu gecenin Bedir gecesi olduğunu zaten bizim muradımız da buydu amacımıza ulaştık mı Türkiye bağlamında evet ama daha büyük bir hedefimiz var onu da hocamız söylesin inşallah. Bütün bir dünyaya sekiz milyarsa bütün her yüreğe la ilahe illallah Muhammedun Resulullah o güzel kelimeyi, tayyibeyi duyurana kadar durmak yok. Ee, inşallah Gayret o çünkü sahabeyi konuşuyoruz. Evet. Sahabe durmadıysa sahabeden ilham alanlarda durmaz. İnşallah bizim gençlerimiz Hz. Musab'ın o ruhunu anlayacaklar. Hz. Esma'nın o ruhunu anlayacaklar ve uykuları kaçacak. O kelimeyi tayyibe ile buluşmayan insanları gördükleri zaman ve dünyanın her tarafına bu mesaja ulaşacak Allah'ın izniyle inşallah inşallah bir şey söyleyeceğim size Size çok güzel haberlerimiz var, ee, o kadar güzel geri dönüşler aldık ki şu an sürprizi bozmayayım birazcık daha bekleyelim. Programın sonlarına doğru bu haberleri ardarda sizlerle paylaşacağız inşallah. O kadar güzel geri dönüşler oldu, o kadar hayırlı bir işe vesile oldunuz ki Rabbim hepinizden razı olsun tamam. inşallah. Şimdi daha fazla uzatmadan hemen programımıza geçelim. Hatimleri ve duayı inşallah programın sonlarına doğru yapacağız. Hocam Bedir Gecesi dedik ve özellikle siz başlattınız bunu. Bu unutulmayız tutmuş bir sünnettir dediniz rivayetler de var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın unutulmuş bir sünnetin ihyasına yüz şehit sevabı verildiğine dair ve biz halisane yüklendik ve duyurduk. Hı hı. Bedir neden bu kadar önemli? Çünkü Bedir bir savaşın adı değil bir mektebin adı ve biz de o mektebin talebeleriyiz kim hangi mektebe talebe olursa olsun eğer biz müslümansak ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize önder ve rehber olarak edinmişsek o mektepten beslenmek zorundayız. Evet. İmam Zeynel o güzel sözünü bir daha hatırlayalım. Biz çocuklarımıza Kur'an'dan bir süre öğretir gibi Allah Resulü'nün megazisini yani savaşlarını öğretirdik. Neden peki? Yani bu kahramanlık, efsane şu bu işin işte o farklı bir biçimdeki hareketlerinden dolayı mı? Hayır bu değil. Çünkü o savaşlar Kur'an'la beraber aslında yürüyen savaşlar ve o savaşlar anlaşıldığında Kur'an anlaşılıyor. Siz bugün Bedri anladığınızda Ali İmran suresindeki bazı ayetlerle Enfal suresindeki ayetleri o zaman anlıyorsunuz. Siz Uhud'u anladığınızda Ali İmran suresindeki 70 ayet anlıyorsunuz. Hendeyi anladığınızda Ahzab suresini anlıyorsunuz. İşte cuma süresindeki olayı anlayabilmeniz için Allah Resulü'nün dünyasındaki o kervanın gelişini falan anlamak durumundasınız. İfk hadisesini anladığınızda Nur süresinin neredeyse 26 ayetini anlıyorsunuz. Tebuk'u anladığınızda, Hüneyini anladığınızda Tevbe süresini anlıyorsunuz. Yani Allah'ın gönderdiği Kur'an'la o Kur'an'ın ilk muhataplarının yaşadığı hadiseler birbirleriyle şöyledir. Bu kadar birbirlerinin içindedir. Kopardığınız zaman Kur'an'ın ayaklarını kesmiş olursunuz. Kur'an'ın yere basan ayaklarını kendisinden kopardığınız için de havada kalan bir metin üzerinden meseleyi anlamaya çalışırsınız. Onun için Bedir bu kadar önemli ama bu saydığım gazvelerin içerisinde Bedir'in ayrıca bir yeri var o da şu onunla beraber İslam devlet olmaya başlıyor onunla beraber medeniyetin temelleri daha da sağlamlaşıyor ve onunla beraber artık cihana İslam'ın mesajları bambaşka bir biçimde Devam ediyor çünkü o çekirdek oluyor hmm. ve o çekirdek inanılmaz derecede daha sonradan mahsuller, meyveler ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla tarihte olmuş bitmiş bir savaştan bahsetmiyoruz biz Bedri. Her dönemin bir Bedri var aslında. Mesela biz Hicri ikinci yıldaki savaşı konuşacağız şimdi. Geliyoruz mesela Hazreti Ebubekir dönemine Yemame savaşını sahabe Bedir diye isimlendiriyor. Hmm. Arkasından Yermuk öyle, onun arkasından Kadisiye öyle. Daha ileri bir zamanlara geliyoruz bize yakın dönemlerde Moğollarla yapılan savaş Ayncalus savaşı dönemin Bedri, Selahaddin'in savaşı Hittin. Bedir. Evet. E Akif'i hatırlayalım. Çanakkale'ye niye öyle kıyas yaptı? Bedir'in aslanları ancak bu, bu kadar, kadar şanlıydı. şanlıydı. Yani orada haşa Bedir aslanlarıyla oradaki Çanakkale aslanlarını kıyas etme gibi bir durum yok. O bir şiirin övgüsüdür ve şiirin o noktadaki heyecanıdır. Ama söylediği şey Çanakkale ruhu Bedir ruhudur ve kıyamete kadar bu öyle devam edecek. Biz ne kadar bu noktada mağlup olsak da moralimiz bozulsa da İslam ümmetinin şu andaki hali yüreğimizi parçalasa da biz Bedir'le ayağa kalkarız. Bakın meseleyi anlayabileceğimiz bir örnek vermek istiyorum. Uhud'u biliyoruz derslerimizde de var geleceğiz. Sahabenin hepsi yaralı Bekir kardeşim. 630 tane yaralı var. En fazla yaralılardan bir tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz yaralı yaralı Medine'ye dönerken şöyle dönüyor Hassan bin Sabit'e diyor ki Hassan diyor hadi diyor bir şiir oku bize. Hassan başlıyor bir sayfa bir şiir okuyor şiir elimizde var. Bir iki beyti kıtası işte başlangıçta Uhud'la alakalıdır sonra Bedir geliyor arkasında hep, hep Bedir ve onunla ayağa kalkıyor sahabe Hemen Uhud'un arkasında Hamraul Esed gazvesi yaralı sahabe ordusu dirilmiştir. Çünkü Bedir diriltir. Bedir andığınız zaman yaranız ne kadar derin olursa olsun ayağa kalkarsınız. E bizim de yaramız derin ya, vallahi derin, billahi derin işte paramparça olmuşuz, coğrafyalarımız işgal olmuş, namuslarımız kirletilmiş, çoluk çocuğumuz yetim kalmış, dünyanın her tarafında feryat figan var, dünya adaletsizliğe mahkum olmuş, dünya bir sıkıntı yaşıyor ve bir çıkış yolu arıyor. Biz burada bir yaramız var bizim ve bu yara ancak ve ancak Bedir'i iyileştirir. Dolayısıyla biz savaşlardan bir savaş konuşmuyoruz. Kahramanlıkları anarak sadece kahramanlıklar üzerinden avunmuyoruz Sadece sahabeyi yüceltme adına bir gayreti de girmiyoruz. Onlar zaten yüce. Ben sen bir başkası övse ne yazar? Onu Allah, onlar Allah övmüş yani ama bizim derdimiz yaramıza ilaç olsun merhem olsun çünkü o insanlar öyle bir destan yazdılar ki o destan kıyamete kadar gelecek olan bütün destanların en ilk safhasını oluşturuyor eğer yeniden bu ümmeti diriltmek istiyorsak ayağa kalkacağımız yer orasıdır. Bundan dolayı önemlidir. İşte ulema, alimler hemen sahabe içerisinden de arkasındaki gelen süreçte de bu günü unutmama, bu geceyi ihya etme, bu gecenin ehemmiyetine ait şeyleri söylemelerinin maksadı budur ve bazılarına göre belki de Kadir gecesidir bu gece. Bu kadar da önemli yani birçok alimimize göre 17. gece Bedrin yıl dönümü olan gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahide de buluştuğu gece olarak ihya edilmiş bir süreçtir tarihte. Dolayısıyla biz bugünün bu geceyi bu şekilde anlamak durumundayız. Her birimiz bu mektebin bir talebesi olma adına sorumluluğumuzu ortaya koymak durumundayız ve sahabi hasbiliğini kuşanarak şu anda insanlığın hasretini çektiği o hidayet mesajlarını insanlığa duyurma adına da çırpınmak zorundayız. İnanıyorum ki bugün de gördük demek ki Bedir gerçekten ayağa kaldırıyormuş bizi. Bu gençlerle bu kardeşlerimizle yaşlısıyla genciyle bütün kardeşlerimizle biz bu ruhla inşallah ümmeti yeniden ayağa kaldıracağız ve kim bilir Allah bize daha farklı bir biçimde ne kapılar açacak eğer niyetimizi korursak, mücadelemizi devam ettirirsek Allah bu kapıdan beslenenleri yarı yolda koymadığı gibi İnşallah. bizleri de yarı yolda koymayayım inşallah. <gülüyor> Hocam detaylara geçmeden evvel az önce örnek verirken bile Uhud dönüşünü örnek verdiniz. Oysa Efendimiz aleyhissalatü vesselamın biz kendi ifadesinden bir rahmet peygamberi alemlere rahmet olarak gönderildiğini evet. biliyoruz ama bakıyoruz ciddi de savaşların içinde elinde Aynen. kılıç, oklar, yaralanmalar, şehitler bunu zihnimizde nasıl oturtmalıyız? Hem rahmet hem savaş peygamberi nasıl oluyor bunu nasıl konumlandıracağız? Çok önemli zihnimizde. bir şey bu. Kendisi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ene nebiyür rahme ene nebiyül melhame ben rahmet peygamberiyim ve ben savaş peygamberiyim diyor. Merhametle savaşı yan yana getirmekte zorlanıyoruz biz. Çünkü biz iki kavramın da anlamlarını boşaltmışız aslında. Merhamet hem acımak hem acıtmamaktır. Acıtmamak önce gelir. Acıtanlar olacağı için acıtanları ortadan kaldırmak için de savaşa, kılıca ihtiyaç var. O kılıç kesmek, biçmek, öldürmek için değil. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme elinde kılıç var dediğimiz zaman hemen arkasına bir cümle daha eklememiz lazım. Onun elinde kılıç var ama kılıcının üstünde beşerin kanı yok. 28 tane savaşa katılacak, her savaşta da önde olacak, savaşacak da mücadele edecek ama öldürmek için değil diriltmek için sadece belayı def etmek için sadece o insanı biraz olsun o ön yargılarından o düşmanlığından uzaklaştırmak için dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elindeki kılıç İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmak için o elindeki kılıç İslam'la insan arasına engel koyanları def etmek için Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 28 tane gazvesi dikkat buyurun Bekir kardeşim. Buyurun. Bakın kardeşlerimiz de çok dikkat etsinler bu rakama. 28 tane gazvesi, 55 tane seriyesi hepsini topluyoruz. Öldürülen insan sayısı müşriklerden 216, Müslümanlardan 138. Bu nasıl bir şey ya Allah aşkına? Bu kadar savaşa gireceksiniz. Bu nasıl bir savaşmak? Bu nasıl bir savaşmak? Ve bu kadar insan zayiatının en az olduğu rakamları göreceğiz. Bu rakamların içerisine beni kurayza dahil değil beni kurayza istisnai bir evet. şey o ayrı yeri geldiğinde konuşacağız. Ama sadece düşman olarak 216 tane insan öldürülmüş. Şimdi kardeşlerimizin zihnine şu gelebilir ya miladi 6. asırda işte sanki silah mı vardı tüfek mi vardı top mu vardı şu vardı. Hmm. Tamam doğru evet o günkü savaşlar bugünkü savaşlarla kıyaslığında o kadar yıkıcı değil ama elimizde veriler var ficar harpleriyle alakalı. Bu asla ilgili veriler var. Ya, Kıyas ettiğimiz ya. zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada inanılmaz derecede bu noktada bir meseleyi ortaya koyduğunu görüyoruz. Nedir peki mesele? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatın bütün alanlarına hem hukuk hem ahlak getirdi. Hukuk ve ahlakı getirdiği en önemli alanlardan bir tanesi de savaştır. Savaşın hukukunu getirdi ve savaşın ahlakını getirdi. Hak adına bile yapsanız ahlaki riayetleri asla aşamazsınız dedi karşınızda müşrik bile olsa ilkeli davranmak zorundasınız dedi. Ya bugün bize bu şeyler söylemesi lazım bunlar. Yani savaşıyoruz diye karşıdaki adamları başka bir hale sokmanın bir anlamı yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahlak ve hukuk koyuyor. Yaşlıya el uzatamazsın, din adamına el uzatamazsın, din adamlarının mabetlerini el uzatamazsın, kadına el uzatamazsın, çocuğa el uzatamazsın, çiçeğe el uzatamazsın, böceğe el uzatamazsın, yıkamazsın. Yürürsün ama asla çiçeklere basmadan yürümek durumundasın. İşte ondan dolayıdır o insanlar çok yol aldılar ama arkalarında ağlayan hiç kimseyi bırakmadılar. Eğer bir yerde bir mücadele var da o mücadelede birileri birilerini ağlatıyorsa o mücadele nübüvvetin öğrettiği mücadele değil. Nübüvvetin öğrettiği mücadelede bu yok yaralar sarılır esirler bile bambaşka bir merhametle o merhametten nasibini alır. Biz bunların örneklerini görüyoruz evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu hayatında. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatın her alanına ahlak ve hukuk getirdiği gibi savaş alanında da bunu söylüyor. Biz savaş alanında şöyle bir baksak dört aşamalı bir süreç görüyoruz Bekir Nedir kardeşim. Onları? O kadar önemli ki ayetler zaten bunları söylüyor evet. bize sabır aşaması, izin aşaması, savunma aşaması, saldırı aşaması, son tercih. evet son ve sıralama böyle hı hı. 13 yıl boyunca hatta 14 yıl boyunca sabır, sabredildi. önce hep, sabredildi. hep sabredir. Sonra izin verildi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o izni kullandı. Evet. Sonra savunma önce onlar geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları püskürttü en son aşamada artık İslam'la insan arasındaki engelleri kaldırma adına farklı bir seferberliğe ihtiyaç vardı. Orada da saldırı var. Yani burada bu tarz şeylerin üstünü örtmek de doğru değil. Bazen hep böyle hoşgörü şu bu falan filan diye gösterilip bu manada işin diğer tarafını ihmal etmek yine bir bütüncül olarak değerlendirmeme gibi bir yanlışa bizi sevk ya. edebilir. Buna gerek yok. O da ayrı bir o, çukur. O da ayrı yani olduğu gibi ya olduğu gibi yani neyse olduğu gibi yansıtacağız başka çaremiz yok yani. Evet. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ölçüleri koyuyor ve bu ölçülere koyduğu gibi kendisi de uyuyor. Uyduğu gibi sahabeyi de uyduruyor. Sahabeyinin uyduğu gibi ümmetine de diyor ki siz de uyun. Uyumayın. Siz de uyun diyor. İnşallah biz de uyanlardan oluruz. Hocam şimdi hicretin ikinci yılı Şaban ayının sonları. Evet. O zaman sahabenin gözü kulağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelecek haberde. Aynen öyle. Ne oldu o günlerde hocam? O kadar çok şey oldu ki Hı. hemen ne oldu ayet geldi. <gülüyor> ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumu siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekum. Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı umulur ki takvaya erersiniz. Ayet geldi. Şimdi oruç geliyor gündeme. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son günleri Selman-ı bize rivayeti neredeyse bir sayfalık bir hutbeyle Ramazan anlatıyor bize gümbür gümbür. Ramazan geliyor gölgesi başınızın üstünde o ay böyle bir aydır şöyle bir aydır anlatıyor anlatıyor. Ne yapacağız ya, Ra ya Resulallah o aylar e, o ayların günlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç diyor. Orucu biliyorlar. Ama sahursuz orucu biliyorlar. Ha. Sahur giriyor gündeme. Hemen arkasından kıyamun leyl. Ney? Teravih, Teravih giriyor gündeme. Hemen arkasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o oruçları, oruç günlerinde hayırların, güzelliklerin, iyiliklerin, emribil marufların şunların bunların arttırılmasına yönelik olarak bu manada bir şeyler söylüyor. Şimdi asr-ı saadet dediğimiz o dünya her gün yepyeni bir heyecan demektir. Evet. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyorlar. Allah Resulü onları öğretiyor ve aradan daha 8 gün geçmeden aleyhissalatü vesselam Efendimiz dün dedik ya istihbarat adına bir ah kurmuş o istihbarattan bilgiler geliyor sürekli. Sahabe de zaten onun için tetikte aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelen bilgi Ebu Sufyan çok büyük bir kervan Şam'a doğru gidiyor. O da Şaban ayının öncesinde onunla ilgili bilgiler olmuş daha öncesinde var. İstihbaratlar geliyor. İstihbarat geliyor. geliyor. Allah Aha. Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözü kulağı o kervanda. Hmm. Kervan nasıl bir kervan biliyor musunuz? Mekke'nin bütün sermayesi 50 bin dinar tutarı bu ciddi ve birçok aile büyüğünün malı var oranın içerisinde. Bin develik bir kervan ve o kervanı kırk süvari ile koruyor Ebu Sufyan. Ebu Sufyan da tabii bir şeyler seziyor. Hmm. Çünkü bir takip var gelen giden bir şeyler olduğunu fark ediyor. Bu noktada bir şeyleri yapma adına harekete geçiyor. Ebu Sufyan netice itibariyle bir şekilde Müslümanların kendisine saldırı adına bazı hazırlıklara girişince kervanın yolunu değiştiriyor ve kervanın yolunu değiştirerek dönüş yolunda kervanını sağ salim bir biçimde Mekke'ye getirmeye de muafak oluyor onu şimdi birazdan yine göreceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alel acele hemen kim hazırsa zaten zaten amaç savaş değildir yani oradaki çıkış amacı kervanı vurmak. Burada akıllara şöyle bir soru gelebilir yani aleyhissalatü vesselam efendimiz bir devlet başkanı işte artık Medine bir hı hı, devlet hı. olmuş bir kervanı ele geçirme gibi bir şey mi yapıyor kervanı vurmak adına böyle bir şey meşruiyeti var mı falan diye bunun sebepleri var sebeplerini anlamazsak o şey boşlukta kalır. Nedir bir kere gelen muhacirlerin bir çoğunun malı kaldı ve mallarını gasp ettiler bir çoğunu perişan ettiler ve şu anda da o güçle Müslümanların sesini kısmı adına faaliyetler yapacaklar, onun planlarını yapıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçmişin bedelini ödetmek, gelecekte de onların bazı şeyler yapmamalarını engelleme adına hadi diyor, hı hı. hadi diyor nereye götürüyor? Sukya dediğimiz yere oranın şimdi resmini göreceğiz. Heh. Sukya nerede biliyor musunuz? Biz beraber gittik Gitmiştik oraları gidiyoruz. Efendim, evet. Şimdi İstanbul'da biz Medine'yi özlediğimizde nereye gidiyoruz? Eyüp Sultan'a evet. gidiyoruz çünkü Efendimizin orada sahabisinden o kokuyu alıyoruz. Medine'de de İstanbul'u özlesek Ambariye denilen yere gidiyoruz. Ambariye o tren hattının ha, olduğu evet, yer. Çünkü evet. orada Osmanlı yapısı evet. mescidi ile tren garıyla her şeyiyle evet. oradan da İstanbul'un kokusunu alıyoruz. O garın içerisinde bir yer hı hı. o resmi görelim şimdi. Görelim hocam. Çok da güzel bir yer mesela bakın o tren garı o Sultan Abdülhamite rahmet olsun. Onun bu noktada çok farklı bir şey olduğunu unutmamamız hı hı. gerekiyor. Hemen o tren garının içerisinde buyut Sukya denilen Mescidi i Sukya denilen şu küçük yapı hı hı. orası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordugahı ordugah olarak aslında kullandığı yer ve yıllarca orası bazı seferler için kullanıldı. Orada bir su kuyusu var. Efendimizin hı hı. orada hatıraları var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkarıyor Bilal'i. Hanyal el cihat diyor. Kim hazırsa geliyor. Gelenler aşağı yukarı 300 küsür tane 330'a falan da rakam varıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan bazı isimleri geri çevirecek. O isimlerden bir tanesi Hazreti Osman. Niye geri çevirecek? Çünkü Rukiye annemiz hasta. Zaten Bedir'in dönüşünde de vefat hı hı. edecek. Sen git ama biz Osman'ı, Osman'ı radıyallahu Bedir ashabından sayıyoruz. Çünkü Efendimiz onu geri gönderdi. Hı hı. Yine Medine'nin valisi olarak, Medine'nin işte imamı olarak bazı isimler var geri çevrilen. Bir de çocuklar var. Asıl o çocuklar. Onlar ne hazin bir başka. Yani orada çocukları. efendimiz dizmiş onları sıraya. Ya 10 yaşında, 12 yaşında nasıl bir cihat aşkıyla sen gelirsin oraya? Abdullah İbni Ömer mesela onlardan evet. bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey İbni Ömer sen çık bir feryat koparıyor. Feryat ki böyle yürekleri parçalayacak şekilde. Allah Resulü yaşı 15'ten küçük olanları 16'dan küçük olanları ayırdı orada. yani ayrılan yaklaşık 10-12 tane çocuk var. İbn Ömer diyor ki hayatım boyunca hiç o şeye üzüldüğüm kadar bak. Başka bir şey orada düşünmek. kenara ayrıldığım için, evet çünkü o bambaşka bir şey Üsame İbn Zeyd yine öyle, niceleri Zeyd bin Sabit yine öyle Züheyr öyle, diğeri öyle, diğeri öyle birini daha ayırıyor efendimiz onun adı Ümeyr bin Ebi Vakkas onu ayırınca diyor ki Ümeyir, ya Resulallah vallahi ben 16 yaşındayım ufak tefek gözüküyor evet. ama yaşı 16 istersen abim sağda sor Saat'la ben Müslüman oldum Mekke'de ben vallahi 16 yaşındayım. Allah Resulü sallallahu ve diyor ki tamam gelsin Saat diyor Saat'a soruyor. Saat diyor doğru mu söylüyor? Ümer doğru söylüyor. O ana kadar kılıcını bağlamamış beline çünkü kılıcı beline bağlandığında asla alınabilecek bir asker değil. Allah Resulü sallallahu ve sellem, tamam madem 16 yaşındaysın geldiğince. Sad kılıcı bağlıyor neredeyse göksünün üzerine yürürken böyle yerde çizgi. bir çizgi bırakıp gidiyor ve o ümeyir Bedir'in 14 şehidinden biri oluyor. saat diyor ki benden erken gittin, benden erken o şehadet şerbetini içmiş oldun. Bu bir aşktır. Şimdi burada hemen şöyle bir soruyla aslında meseleyi biraz açmak durumundayız. Niye bizim çocuklarımız böyle değil? E bu sorunun cevabı Biz da belli Biz böyle değiliz çünkü bu kadar basit. <gülüyor> bu yani. sorunun cevabı belli yani şimdi sahabe o cihada izin verilen ayetler nazil olduğu andan itibaren ne konuşuyorlar evde? Cihat konuşuyor şehadet konuşuyor şahadet noktasında pazarlıklar ediliyor. Halbuki Hazreti Sümeyra bint-i Ubeyd yıllardır çocuklarını Süleyin. bu ana hazırlıyor. Avf-ı muaz -ı ne, ne kadar bu noktada bir coşku var evet. evlerde ve o günden itibaren evlerde tartışmalar var. Yani baba oğul birbirlerini neredeyse dövecekler. Evet. Öyle boğaz boğaza gelmişler işte saat bin Hayseme ile babası Hayseme. Evet. O diyor ben gideceğim, o diyor ben gideceğim. İşte başka bir tane sahabi efendimiz annesi asla gidip dayısına diyor ki gel kardeşine bak ben gideceğim diyeceğim diyor. O geliyor ötekisi geliyor böyle onlarca mesele görüyoruz. Neden kaynaklandığını şuradan anlıyoruz. Siz eğer büyükler olarak örnek olarak önder olarak temsiliyet makamını işte koruyan insanlar olarak bu işin ızdırabıyla inlerseniz çoluk çocuğunuza da bunun tohumlarını ekmiş oluyorsunuz. Sahabe dediğimiz o dünyanın gençlerinin böyle olması büyüklerinin aslında o aşkları ve sevdalarının derinliğinden kaynaklanıyor. Temsiliyet makamının hakkını verdi. Hakkını verdi ki Yani onun için onu gözden kaçırmamamız evet. lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhisselam ayırıyor, ayırdıklarını ve oradan yola çıkıyorlar. Yolun bir yerine geldiklerinde şimdi Yahı göreceğiz haritada da, haritada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Eyyub el-Hinsari'ye Ebu Eyyub diyor say bakalım kaç kişiyiz sayıyor getiriyor rakamı söylüyor Ya Resulullah diyor 313 kişiyiz. Ne diyor efendimiz biliyor musunuz? Talut'un askerleri de bu kadardı. Mesele hak batıl savaşı o gün Talut Calut Bugün Allah Resulü Mekke yarın da başka biri. Evet. Dolayısıyla oradaki o şeyi çok güzel bir ifadedir İsimler aslında. değişir, değişir. ama misyon aynı, misyon aynı misyon aynı çizgi aynı mücadele aynı devam istikant. edecek. Şimdi kardeşlerimiz bugün okudular Bedir ashabını. Evet sayının biraz fazla olduğunu görmüşlerdir listelerde Aha. yani listeler 333'e kadar çıkar hı hı. bunun sebebini söyleyelim ki bir kafa karışıklığına sebebiyet vermesin hı hı. bazı ihtilaflı isimler var bazı işte bu noktada rivayetlerde farklılıklar var ulema da kimseyi dışarıda bırakmamak için madem öyle ihtilaflı bile olsa onlar da dahil edilsin diyerek hmm. o listeye dahil edilir. Sıcak savaşın içinde değildirler mesela o istihbarat görevlileri hmm. Talha ile Said ibn Zeyd çünkü onların görevi belli ama onlar da Bedir ashabındandır. Tabii ki. Çünkü Efendimiz onları görevlendirmiş evet. pay da verilmiştir onlara ganimetten pay listelerde de onlar okuruz. Hazreti Osman da olmamasına rağmen okuruz. Sadece bir tane çocuk okuruz o listede bir çocuk o günlerde kaç yaşında? 12 yaşında. Allah Resulü hepsini ayırdı 16'dan küçük olanları evet, onu niye ayırmadı? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kamerası ya. Onu götürecek Efendimiz kendiyle beraber. O Enes bin Malik onu götürecek Enes gördüğünü kaydedecek savaşa katılmayacak. Savaşçı olarak değil ama Bedir ashabından olacak ama Allah Rasulü'nün yanı başında olacak. Orada olan biten her şeyi bize kaydedecek ve nakledecek. Şu bugün elimizdeki Bedir'le alakalı rivayetlerin büyük bir kısmını Allah ondan ebeden razı olsun. Onun rivayetleriyle okuyoruz. Dolayısıyla bunları hiçbir zaman gözden kaçırmamak durumdayız. Şimdi gelelim görelim güzergahı hocam. bir görelim. Bakın evet Bedir güzergahı iki tane orada bu manada şey görüyoruz güzergah görüyoruz evet Mavi olanları Ebu Sufyan'ın hattı şey olan kırmızı olanları bakın Ebu Cehil'le Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buluştuğu noktada Bedir olduğu için Ebu müşrik ordularının geldiği yer Orası kırmızı olan gösterilen yer, Efendimiz de Medine'imine vereden Bedre geliyor. Ha, normalde o mavi olandan değil kırmızıdan götürecek diye o öngörüyü. Aynen, e, kervana aynen. Kervana. Yolu, yolu, yolu, yolu değiştirmiş oluyor. Ha. Dolayısıyla bu noktada yaptıkları o yolu değiştiriyor. Hı hı. Ama bakın orada o şeyi çok önemli bizim için, orayı kaçırmayalım. Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellemle. Mekke müşriklerinin buluştuğu Bedir noktasında özellikle o noktada yapılan o mücadelede biz bu güzergahları iyice anlarsak, iyice kavrarsak en azından gelen orduların o güzergahına ait de bilgileri hı hı. tam anlamıyla çıkarmış oluruz hı hı. ama özellikle şu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den Bedre kadar hı hı. gelene kadar 160 kilometrelik bir mesafedir. O 160 kilometre içerisinde güzergah boyunca karşılaştıkları bir sürü hadise yaşadıkları bir sürü hadise var. Hı hı. Onları biz anlatsak saatler hı hı. lazım bize. Evet. Şimdi burada biz kardeşlerimize bir şey söylemiş olalım hı. o da şu olsun mesela özellikle biz Siyer Vakfı'nda yaklaşık bu sene 11. yıldı. Yapamadık burada hı hı, yapıyoruz elhamdülillah. Hı. Her yıl yapıyoruz Bedir gecesini ve ben her yıl bir parçasını anlatıyorum. Hı hı. İlk çıktığımızda sene 2009, 25 yıllık bir programla çıktık. Maşallah. Dedi ki 25. yılda bitireceğiz Bedir'i Allah ömür verirse ama bu sene 11. yıl. Dolayısıyla Bedir böyle yani Bedir sadece işte bizim burada anlatacağımız evet. bir saatten ibaret değil hele o güzergahta yaşananlar aman Allah'ım neler neler neler neler sahabenin birbirleriyle konuşmaları ben şehit olacağım sen olacaksın ikimiz beraber şöyle yapacağız böyle yapacağız ben karşılaşırsam o Allah düşmanlarıyla şöyle davranacağım böyle yapacağım öyle şeyler anlatıyorlar ki siz onları okuduğunuz zaman satırlardan okumuş olmanıza rağmen Onlardaki o heyecanı, o aşkı, o iştiyakı bambaşka bir biçimde görüyorsunuz, hissediyorsunuz hı hı. ve siz de Allah'a Allah'ım bu aşktan bizi de nasiplendir diye dua ediyorsunuz. Ya. Şimdi biz Bedir dediğimiz o kutlu meydanın şeyini bu şekilde anlamış olalım. Peki. Şimdi gelelim mi? yavaş yavaş verelim hocam. Savaşlar çünkü vakti de iyi kullanmak durumundayız. Bu arada mail'ler geliyor arkadaşlar. Şey diyorsunuz. Hatim duaları ne zaman yapılacak? İnşallah bu programın sonlarına doğru yapacağız hatim dualarını. İnşallah beklemede kalın. Hep beraber amin diyelim. Buyurun hocam. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 313 kişiyle çıktı geldi. Bedir dediğimiz o köy, küçük bir köy ama güzergah oradan gidiyor hı hı, genelde hı. kervandan Onun için yol üstü bir köy. Hı hı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz haberdar oldu ki Ebu Sufyan başka bir yolla Güzel, kervanı işte. götürmüş ge getirmiş. Ebu Sufyan da haberdar olunca Müslümanlardan bir tane adamı parayla tutuyor diyor hı hı. ki git Mekke'ye haber ver. Muhammed adamlarıyla kervanı ele geçirmek istiyor. Onlar güçlü bir ordu kursunlar gelsinler. Hı hı. Adam gidiyor zaten ortalığı ayağa kaldırıyor neler neler yapıyor insanları hemen hazırlıyorlar. Onlar da güçlü bir orduyla hemen bir ordu tertipleyerek yola çıkıyorlar. Kaç kişi yola çıkıyor Mekkeliler? 1100 kişi. Daha sonra yoldan 150 kişi geri dönecek. O geri dönenlerin her birisinde ayrı ayrı hikayeleri var mesela Zühre oğulları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin kabilesi hmm. diyorlar ki ya biz niye savaşalım? Onlar bazı şeyleri ileriye sürerek geri dönüyorlar oğulları Hazreti Ömer'in ailesi, evet. Ömer zaten onlara haber göndermiş gelirseniz görürsünüz gününüzü diye onlar Ömer'in korkusundan gelmiyorlar ve öyle gidenler geri dönenler var 950 kişiyle ama çok ciddi bir biçimde yani bu noktada güçlü keçisatlı keçi süvarileri fazla binekleri fazla silahları fazla hı hı. işte böyle şatafat şu bu eğlence mefciler, mefciler. ne arasan var orada ama karşı tarafta 313 kişi sadece iki tane süvarileri var. Bir tanesi Zübeyir bin Avvam'ın bir tanesi Miktat bin Amr'ın 70 tane develeri var dönüşümlü biniyorlar imkanlar kısıtlı o şekilde geliyorlar zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolun bir yerinde şöyle bir bakıyor ordusuna yalın ayak yürüyen var bineksiz yürüyen var Allah'ım diyor onlar yalın ayaktır sen onları giydir onlar fakirdir sen onları zenginleştir onlara dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ortam ama güç her zaman görünen şeylerde değildir Tabii. asıl şey imandır Asıl şey o imanın getirdiği heyecandır, irade adına ortaya konulan şeylerdir. Bunlardır asıl olan o da iman ordusunda var. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem haberdar olunca kervanın başka bir yolu kullanıp gittiğini ordu da gelip işte yavaş yavaş Bedre yaklaştığı bir anda Mekke ordusu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem topluyor sahabeyi ve onlarla bir istişare ediyor. Diyor ki ey Müslümanlar biz buraya kervanı vurmaya geldik. Muradımız bunlarla değil Değildi bizim amacımız buydu ama Ebu Sufyan götürmüş kervanı. Ama şimdi karşımızda Mekke ordusu var. Ne diyorsunuz? Savaşalım mı geri mi gidelim? Niye bunu söylediğini şimdi daha iyi anlayacağız Aley aleyhissalatü vesselam. Çünkü amacı var efendimizin bu sözü söylemekte. Hemen Ebu Bekir ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor ne diyorsan söz senindir. Eğer savaşalım dersen bizi arkanda bulacaksın. Eğer dönelim dersen bizi itaat ederken bulacaksın. Ne diyorsan söz senin bizi, bize düşende sadece itaat etmektir. Efendimiz çok memnun oluyor. Ama tam beklediği cevap bu değil. Değil, değil. Bu zaten değil. başka birinden istiyor evet, cevabı. Ama Efendimiz bir daha soruyor. Biz o dersi işlemiştik arkadaşlar hatırlayacaksınız şimdi. Bir daha inşallah. kalkıyor bu sefer kalkan Ömer oluyor. Ya. Söz sırasının ikincisi söz aynen Ömerce bir söz ya Resulallah diyor niye bize soruyorsun ya biz senin elinde çekilmiş kılıçlarız İstersen o kılıçları kullanırsın isterse o kılıçları kınına koyarsın ne dersen senin dediğin gibidir Allah Resulü bundan da memnun oluyor ama bir daha soruyor bir daha sorunca o gün o iki süvariden biri ki Tarihe İslam'ın süvarisi diye geçecek olan o büyük insan Miktat İbn Amr ayağa kalkıyor. Bakın onun söylediği cümleler çok önemli. Evet. Neden Kur'an'da İsrail oğulları bu kadar çok anlatılır? Onun cevabını göreceğiz şimdi evet. burada. Diyor ki Miktat İbn Amr ya Resulallah sen bize niye soruyorsun? Biz asla Musa'ya Beni İsrail'in dediği gibi sana demeyeceğiz. Hani onlar demişlerdi ya Musa'ya sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada bekliyoruz. Hayır ya Resulallah sen yürü biz de senin arkandayız. Önüme geç deseniz önündeyim. Yanımda deseniz yanında yürüyeceğiz. Arkamda deseniz arkamda yürüyeceğiz. Allah Resulü bundan da memnun olur. Evet, Ama bir daha bir daha çünkü orada duymak istediği bir zümre var. Evet. 313'ün 74'ü muhacir, 239'u ensar. ensar. Ensarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de sözleşmiş. Sözleşme neydi? Medine'de savunmaydı. Şimdi Medine'den 160 km ötelerdeler. Medine'nin dışında. Ona dair bir biat almamış. Almamış ama Allah Resulü asla beklentisini bu manada farklı tutmuyor insanlarla sözleşme ne ise ona uygun bir biçimde davranıyor onun için tekrarlıyor ki Ensardan biri kalksın konuşsun ve kalkıyor kim kalkıyor vefatıyla arşı titreten o büyük insan Sa'd bin Muaz ya Resulallah diyor herhalde sen Ensardan birinden bir şey duymak istiyorsun ben de Ensar'ı temsilen konuşuyorum ya Resulallah yürü Bizi de arkanda bulacaksın. Şöyle işaret etsen bize Kızıldeniz'i Bedir'den 30 kilometredir desen ki dalın o denize vallahi hiçbirimiz arkamıza bakmadan senin o işaretinin üzerinden bizden istediğini yerine getirme adına bizi bu noktada gayret üzere bulacaksın. Saat konuşuyor aleyhissalatü vesselam efendimizin yüzünün rengi değişiyor. Sahabe diyor ki dayı Saat Allah senden razı olsun. Sen ki Resulullah'ı güldürdün. Sen ki Resulullah'ı sevindirdin. Sen ki Allah Resulü'nü memnun edecek bu cümleleri söyledin. Allah senden ebeden razı olsun. Nasıl razı oldu Saat'tan Allah a? Vefatıyla aç titredi onun vefatı Hendek'te o günlere evet. geldiğimizde anlatacağız. Efendimiz şöyle cübbesini toplamış oraya doğru koşuyor ama dikkatle koşuyor diyorlar ki ya Resulallah niye bu kadar dikkatlisiniz ya melekler var diyor melekler saf saf melekler indi Korkarım ki hanzala gibi bizden önce Sadı yıkasınlar. Koşalım da biz o hayra yetişelim diye acele ediyorum Maşallah. diyor. Ve onun şeyi kabrinle taşınırken naaşı meleklerle taşınıyor. Böyle birisi Sad o işe o güzel mükafata nail olmasının altında Bedir'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylediği o sözler var. Bu sözleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, duyunca diyor ki tamam Allah bize iki hayırdan birini murad etti. Şimdi artık biz Mekkelilerle bu noktada mücadelemizi başlatacağız. Geliyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu konuşlandırıyor. Bir yere konuşlandırıyor orduyu. Orada Bedir denilen bir yer var. Biraz sonra haritada göreceğiz. Hı hı. Su kuyularının olduğu bir yer. Su kuyularını önünde bırakmış bir biçimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu konuşlandırıyor. Burası o kadar önemli ki Bekir kardeşim evet. inanın ki bir sürü ders çıkarırız burada. 30 yaşlarında bir delikanlı hubab İbni Münzir Allah Rasulü'nün yanına geliyor. Söz aynen şöyledir ya Rasulallah ordunun burada konuşlandırılması, buraya konumlandırılması Allah'ın bir emri mi? Sizin bir isteğiniz tercihiniz mi? Sizin bir tercihiniz mi? mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki benim tercihim. Eğer sizin bir tercihinizse benim buna karşı başka bir görüşüm var eğer kuyuları biz önümüzde bırakırsak savaş uzar gider ya resulallah çünkü onlar sayıca bizden fazlalar su içecekler su gidecek biz de belki muhtaç kalacağız suya onun için biz su kuyularını önü arkamıza almak durumundayız mekkelileri öyle karşılamamalıyız Ulaşamazsınlar kuyulara Ulaşamazsınlar ve biz biraz üstünlük sağlayalım bu noktada aleyselatü vesselam efendimiz Hübab'ın bu görüşünü kabul ediyor. Ben bir Allah'ın peygamberiyim, ordu komutanıyım. Sen kim oluyorsun asla, bana bunu söylüyorsun? Asla. 50 küsür yaşında efendimiz o günlerde kalkmışsın işte 30 yaşında bana akıl veriyorsun. Haşa bunların hiçbir tanesi değil. Çünkü meşveret, dün dedik ya, şura yani istişare, yani fikir danışma, yani ehliyetelliye, aykalliykate riayet etme bu ümmetin vazgeçemeyeceği en önemli özelliktir. Onun için Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem o Hübab'ın görüşüne uyarak kalkın diyor ve Hübab'ın dediği gibi orduyu konumlandırıyor. Kuyuları arkalarından alıyorlar. Arkalarını alıyorlar. Görelim mi Görelim şimdi hocam. konumları? Görelim. Hocam. Bakın biraz karışık gibi bir çizim ama kardeşlerimiz buna dikkat etsinler. Üzerlerinde hepsinin var. O hat çizgisi, savaş meydanı, o sarı olan kısım Hübab'tan önce konumlandırılan yer var. Oradaki dağların neler olduğuna dair bilgiler var. Bütün bunların hepsi zaten var orada. Dolayısıyla bunları bu haritanın çerçevesinde dikkatli bir biçimde görsünler. Dikkatli bir biçimde üzerinde dursunlar ki o savaşın konumunu, şuyunu, buyunu daha iyi anlamış olsunlar. Çünkü evet. biz o kadar ayrıntıya giremeyeceğiz. Peki. Ama savaşın konumu bu şekilde. Peki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğrendi ki karşı taraf 950 kendileri de 313. Onların atlıları efendimizin imkanları onları biraz önce söyledik. Şimdi efendimiz ne yapacak biliyor musunuz? Ne yapacak hocam? Orduyu saf haline getirecek ama bir şeyle. Elinde ok olanlar arkaya, elinde mızrak olanlar öne diyor ve saf haline getiriyor. Savaş taktiği bu. Evet. Ne diyor biliyor musunuz? Bekleyin diyor okçulara. Ne zaman ki düşman sizin ok menzilinize düştü o zaman ayakta olanlar bir adım geriye çekilsin okçular okları yağdırsın. Çünkü zayi edilecek hiçbir şey yok. Evet. Orduyu böyle konumlandırmak için aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıraya dizmiş. Bir uca gidiyor, bir uca geliyor giderken biraz böyle şişmanca bir genç Ozeyye Sevat İbni Guzeyyah bir adım önde Allah Resulü diyor ki Sevat geriye çık tamam ya Resulallah diyor geriye çıkıyor. Efendimiz kontrol ediyor geliyor yine Sevat bozmuş safı niye geriye çıkmıyorsun? Çıkıyorum ya Resulallah diyor bir daha çıkıyor. Üçüncü kez yine yapınca Efendimiz elinde bir asayla şöyle bir göbeğine ittiriyor. Ya sen beni niye dinlemiyorsun geriye çık diyor tamam ya Resulallah diyor ama Canımı acıttın diyor ya Resulallah canımı acıttın dediği anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göbeğini açıyor aynısını bana yap diyor. Sevat eğiliyor ve Allah Resulüne sarılıyor öpmeye başlıyor. Ona Efendimiz kaldırıyor bakıyor ki Sevat gözyaşları içerisinde ne yapıyorsun diyor. Ya Resulallah biraz sonra savaş başlayacak belki benim son buluşmam isterim ki bu dünyadan son nasibim Allah Allah. senin bedenine kondurduğum bir öpücük olsun. Allah Resulü de duygulanıyor, sahabe de duygulanıyor, sevat alacağını almıştır o sevinçli. ve vesselam efendimiz bu haldeyken Sad bin Muaz ya Resulallah diyor sana şöyle yüksekte bir yer yapalım. Senin atını da oraya koyalım sen dur orada savaşa inme. Baktın ki biz iyi gidiyoruz bekle. Baktın ki bize bir şeyler oluyor. Bin bineğine git. <gülüyor> Medine'de sana, sana sahip çıkacak olanlar var. Sana bir şey olmasın da bize ne olursa olsun diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine saad'ın bu şeyinden dolayı ona hayır dualarında bulunuyor öyle yapmayacak efendimiz oraya bir gölgelik yapacak o gölgeliğin yerinde koca bir mescit var adı Arish Ariş zaten gölgelik demek evet. şimdi oranın resmini de göreceğiz oraya bir çadır konduruyor sallallahu aleyhi ve sellem savaş başlayana kadar orada dua dua yakaracak dua dua yakaracak ama o duaları bambaşka dua olacak hatta öyle ki Ebu Bekir radıyallahu anh dayanamayacak içeriye girecek ya Resulallah, ne yapıyorsun diyecek Niye böyle söyledi biliyor musunuz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Şimdi biz hadis kitaplarında okuyoruz. Efendimiz dua ederken ellerini böyle açmış, şöyle açmış, şöyle açmış, şöyle göksüne doğru biraz yaklaştırmış, biraz daha açmış ama ilk kez Efendimiz orada şöyle dua edecek. Şöyle ve cübbesi ridası sırtından düşecek. Eller böyleyken Allah Resulü'nün duası şu Allah'ım. Bana vaadini eriştir. Allah'ım bana zaferini eriştir. Eğer sen şu bir avuç iman askerini Müslüman'ı yok edersen yeryüzünde sana iman edecek kimseler kalmayacak. İşte bu Bekir radıyallahu anh orada dayanamayıp içeri girecek. Ya Resulallah etme diyecek. Allah sana vaad ettiğini ulaştıracaktır aradan bir müddet geçtikten sonra efendimizin yüzünde güller açmış bir vaziyette. Ebu Bekir Allah müjdeyi verdi, müjdeyi verdi deyip müjdeyi verecek ki o müjdenin ne olduğunu biliyoruz. Bin melekle, üç bin melekle, beş bin melekle Bedir'in meydanında Müslümanlar desteklenecek o gün, o müjde o. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua dua yakarıp o dua bittikten sonra dışarıya çıkıyor iki kişi var dışarıda kim onlar? Huzeyfetül Yemani ve babası Hüseyin İbni Cabir. Ne işleri var orada Huzeyfetül Yemani heyecanlı heyecanlı konuşuyor ya Resulallah diyor kandırdık Mekke müşriklerini kandırdık geldik. Ne oldu diyor Efendimiz Huzeyfetül Yemani anlatıyor. Biz yetişemedik diyor ya Resulallah siz çıkarken babamla beraber arkanızdan geldik yolumuzu karıştırdık Mekke müşrikleri bizi tuttular. He ve bizi sorguladılar biz de harp iledir ya kandırdık onları dedi ki biz Medine'li tüccarlarız bırakırsanız bizi biz dönüp Medine'ye geri gideceğiz asla Muhammed'e kavuşmayacağız ona gitmeyeceğiz onlar da bizim sözümüze itimat etti bizi serbest bıraktılar. Ne diyor efendim? İyi sonuçta? izleyin dostlar iyi izleyin canlar. Ah, ah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çamur geri dönüyor. Ya. Biz her şart ve durumda düşman bile olsa verilen sözü tutmakla emrolunduk. Her kim harp hiledir hadisini, harpte her şey meşrudur diye anlıyorsa Allah Resulü'nün o sözünü anlamamıştır. Harp hiledir demek el harbu huda harp stratejidir demektir. Strateji üret, düşmanı yanılt. Düşmana bir şeyler söyle ama asla ahlakından taviz verme, asla ilkelerine sırt dönme, asla değerlerini ayaklarının altına alma. Ufacık bir başarı göstereceksin diye 40 tane film çevirme. Bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem bize ve Bedir'in meydanında işte mektep dedik ya bu mektepte bunu öğretiyor. İki tane insan o gün o meydanda ne kadar önemli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları geri gönderiyor ve geri dönüp gidiyorlar. Şimdi savaşın meydanındayız 313-950 o 950'nin içerisinde ne fırtınalar dönmüş neler konuşmuşlar neler söylemişler 3 kişi yürüyor ortaya ona ne deniyor mübareze deniyor. Bu bir gelenek herhalde değil Delenek, mi Ne Nedir bu? Özellikle önce böyle savaşın öncesinde o savaşın içinde olan askerlerin en meşhurlarından bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi bazen daha fazla öne çıkarlar. Onlar savaşırlar, onlar birbirleriyle artık yaptıkları mücadelenin arkasından genel savaş başlar. Arapların çokça yaptığı bir şey bu. O anda da üç kişi çıkıyor. Kim bunlar? Utbe İbni Rebi'a, kardeşi Şeybe İbni Rebi'a, Utbe'nin oğlu Velid İbni Utbe. Üçü de nereden? Beni Ümeyyed'in. Evet. Niye bunlar çıkıyor? Adamların kapanmayan bir Beni Haşim'le mücadelesi var. Bedrin meydanına da onun için gelmişler aslında asabiyet onları getiren. He. Allah Resulü orada akide için, inanç için, din için o ise asabiyet için bulunuyor. Yine eski defterleri açmış. İntikam şeyi evet, var Evet ya. yani ben bir şekilde bunlardan bunun intikamını alırım falan filan diye Ebu Cehil de kışkırtmış zaten hmm. onu. Hmm. Biraz öyle kışkırtmaya da meilli bir taraftır. Yani yarası olduğu için kaşınmış, meydana sürülmüş. Ali Selatü vesselam Efendimiz üç kişiyi görünce kim karşılayacak onları diyor? Üç kardeş. Av Muaz. Muaz. Muaz. Ali vesselam Efendimiz muavize bakıyor diyor sen küçüksün diyor sen dur. Onun yerine Abdullah ibni Revaha. Üçü çıkıyorlar bakın niye çıkıyorlar onlar o üç kardeş siz dediniz biraz önce. Çocuk eğitimi ne demeyin cevabıdır işte ya, bu çocuk ana, nasıl eğitilir. Analarından almışlar ya. o dersi biraz sonra göreceğiz neler yapacak ya. yaptıklarını. Analarından öyle bir sevda dersi almışlar ki hemen biz diyorlar hiç kimseye bakmadan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçünü gönderiyor. Utbe bir bakıyor kendilerine gelenlere yaklaştıkça bunlar Medineli bunlar bizim emsalimiz olamaz diyor. Hiç onları muhatap bile almıyor dönüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ey Muhammed diyor. Biz buraya Medineli çiftçilerle savaşmaya gelmedik bize emsalimiz olanları gönder derdi ne Haşimoğullar Dert o. Efendimiz tamam geri gelin diyor. O üç delikanlı üzülüyorlar çünkü o anda öyle bir görevi yerine getirmenin aşkıyla çıkmışlar o meydana hı hı. ama kabul görmeyince geri geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kum ya Hamza diyor, kum ya Ubeyde diyor, kum ya Ali diyor. Kendi ailesinden üç kişiyi hadi diyor gönderiyor. O günlerde Ubeyde İbni Haris 63 yaşında tam efendimizin yaşı. Evet. Hazreti Hamza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle yaş şeyini söylemişti geçmiş derslerde 59 yaşlarında efendimizden büyük bir kaç yaş biliyorsunuz en genç Ali efendimiz Ali de o günlerde 23 yaşında ve 3 25 yaşında affedersiniz üçünü de gönderiyor o meydana şimdi Utbe bakıyor ki gelenler işte Haşimoğullarına evet. tamam diyor emsalimiz her biri birini karşılıyor işte Utbe'yi Hamza karşılıyor Şeybe'yi Ubeyde karşılıyor yaşları yakın olduğu için Velid de işte Ali'nin emsalidir onu da Ali karşılıyor ve mücadele başlıyor. Hamza deviriyor zaten. Hemen <gülüyor> Ali de deviriyor tekbirleri yükseliyor de ayağından bir darbe alıyor. O günkü mübareze şartlarına göre ikisi rakiplerini öldürdüyse diğer üçüncüsünün üzerine saldırma hakları var. Ha. Ali ile Hamza'da bir anda saldırıyorlar şeybenin üzerine yaralı bir biçimde onu da öldürüyorlar zaten yaralı bir biçimde e, Ubeyde'yi getiriyorlar. Ubeyde geliyor ama Ubeyde ağlıyor. Hmm. Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman Ubeyde çok sever Efendimiz onu çok. Ya Resulallah diyor ben Ali gibi olamadım. Hamza gibi olamadım. Seni sevindiremedim diyor. Allah Resulü hayır diyor. Sen sana yakışanı yaptın. Yanağını şöyle yanağına koymuş Efendimiz Ubeyde'nin. Ubeyde'nin şöyle damla damla gözünden yaş akarken orada bir şey söylüyor. Aklıma bir şey geldi ya Resulallah. Sana söylemek istiyorum. Efendimiz de söyle diyor. Hatırlar mısın o Mekke'deki günleri, o zor günleri? O günlerde amcam Ebu Talip hepimize demişti ki ölüm pahasına bile olsa Muhammed'i koruyacaksınız ne dersin ya Allah? amcam Ebu Talip beni bu halde görseydi acaba yaptığımdan memnun olur muydu? Hayır. Allah Rasulü de gözyaşlarını tutamıyor o da ağlıyor oradaki sahabe efendilerimiz de ağlıyor. Ebu Ubeyde sonra bir endişeye kapılıyor diyor ki ya Resulallah ben savaşın meydanında değil şimdi yaralandım Herhalde de Allah bana ölümü nasip edecek. Acaba meydanda olmadığım için şehit olma meselesinden mahrum muyum? Hayır diyor efendimiz sen de o şehitlerdensin diyor ve Bedrin 14'ünün 14 şehidin içerisinde biz onun adını da anlıyoruz. Allah kendisinden ebeden razı Var. olsun. Yıllar sonra geleceklerken bir başka seferde şimdi göreceğiz orayı. Safra denilen bir yerden geçiyorlar. Sahabenin bazıları bilmiyor. Efendimiz'e gelip diyorlar ki ya Resulallah bir yerde konakladık. Buradan inanılmaz güzel bir koku geliyor. Efendimiz diyor ki orası neresi biliyor musunuz? Orası Ubeyde'nin yeri. Ubeyde'nin şu anda metfun olduğu yer diyor. Şehitlerin kendilerine özgü bir kokuları vardır. Hmm. Allah sizi onunla rızıklandırmış diyor. Onlara bu noktada Ubeyde'den kaynaklanan şeyleri söylüyor. Ve savaş kızışmış bir halde başlıyor. Artık mübarezi de bittiği için kelleler veriliyor, kelleler alınıyor. Orada destan üzerine destan. Her bir sahabi için onlarca şey söylenir. Ama en önemli tabloyu söyleyerek isterseniz bu noktadaki bazı şeyleri nihayete erdirmiş olalım. O da şu Abdurrahman İbni Af kendisi anlatıyor bize. Diyor o savaşın kızıştığı bir anda iki tane delikanlı, birbirlerine sezdirmeden biraz büyük olanı yanıma yaklaştı. Amca dedi Ebu Cehil'i bana gösterir misin? Baktım sen dedim Ebu Cehil'i ne yapacaksın? Söz verdim amca dedim. Dedi buraya gelirken dedim ki eğer Allah beni onunla karşı karşıya getirirse o Allah düşmanını cehenneme ben göndereceğim. Onun sözünü verdim. Çok etkilendim diyor Abdurrahman İmdi Kanım dondu. Tamam dedim söyleyeceğim. O gitti diğer genç aynı soruyu soruyor. Kim bu gençler? Hazretisi Sümeyra bin Beyt'in evlatları, evlatları kodlanmışlar resmen. Aynen ola tek şeyleri o oh, gelmiş Ebu Cehil'i o gün orada yok edecekler. Abdurrahman İbni Af diyor ki savaşın ilerleyen safhalarında bir de baktım Ebu Cehil kırmızı bir sarık bineğinin üzerinde şöyle elimi kaldırdım gençler dedim sorduğunuz adam şu dedim daha ben elimi indirmedim o gençler onun etrafında üşüştüler adamları var etrafında o anda abileri af orada şehit oluyor Muaz da yaralanıyor ciddi bir biçimde ama Ebu Cehil'i yere devirmeyi başarıyorlar öldürdük diyorlar ümmetin firavununu yıktık diyorlar Allah Resulü'nün düşmanını öldürdük deyip Allah Resulü'ne haber getiriyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıçlarını da böyle gösteriyorlar onun efendimize yine de iyice emin olmak için Abdullah ibni Mesud'a diyor ki bak bu gençler Ebu Cehil'i öldürdüklerini e bak söylüyorlar. Bakalım. Bak bakalım doğru mu? Allah en son darbeyi Abdullah İbni Mesud'a nasip e yani. edecek. İbni Mesud arıyor buluyor onu. Hep böyle küçük ufak tefekliyle milletin hani şey dediği konuştu. Abdullah ibn Mesud'a ümmetin firavununu öldürmek e nasip ya? oluyor yani. Çıkıyor onun göksünün üzerine ama Ebu Cehil küfründe çok samimi bir adam. Bu esnada yaralanmış yerde yaralanmış. Atıyor. Son e. anların gençler zannetmişler ki ölmüş e. bırakmışlar ama halen ölmemiş. O anda böyle o acılar içerisindeyken bile Abdullah ibni Mesud'a sorduğu soru şu diyor ki sen onu bunu boş ver söyle bakayım savaşın neticesi ne oldu? i̇bn Mesut Mesud diyor ki Allah imanı aziz, küfrü zelil kıldı. Hakkı aziz, işte batılı zelil kıldı. Ebu Cehil'i aslında kılıçlarla vurmadan önce daha fazla yaralıyor. alıyor. Öyle o sözleriyle darma duman Adam ediyor. Mesud'ça bir cevap veriyor. Aynen. Yendik sizi şöyle yaptık, değil, perişan değil. ettik değil hak adına. O orada Kabe'nin önünde Rahman suresini okurken tekmeler altında inledi ya şimdi o birini tekmesinin altına ayağın altına almış, evet. çıkmış böyle göksüne, ey çobancık diyor Ebu Cehil halen alay ediyor çok azim yüksekçe bir yere çıktın diyor, şimdi görürsün diyor sen gününü Ebu Cehil diyor ki madem beni öldüreceksin benim kılıcımla öldür diyor, hay hay diyor Ebu Cehil'in kılıcını alıyor son darbeyi de o vuruyor ve böylelikle Ebu Cehil'i cehenneme gönderiyor Allah Resulüne gelip söylediği zaman Bedrin meydana tekbirlerle in diyor. Sadece devrilen Ebu Cehil değil, küfrün önderlerinin hepsi o gün devrilmiştir. Zaten Bedrin öncesinde efendimiz Aleyhisselatu vesselam kim var kim yok diye rapor alınca Mekke Ciğer parilerini size göndermiş diyor yeah. ve savaşın öncesinde burası Ebu Cehil'in devrileceği yer, burası Utben'in devrileceği yer, burası Şeyben'in devrileceği yer diye de Ali Serhatü'lsenan Efendimiz hepsinin bilgisini vermiş ve savaş bu neticeyle farklı bir noktaya doğru kayıyor, 70 tane müşrik öldürülüyor, 70 tanesi esir alınıyor. Mekke bakıyor ki iş çok farklı kaçanlar kaçıyor dağılanlar dağılıyor 14 tane de o gün Müslümanlar o meydanda şehit veriyorlar. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ganimetler toplanıyor, esirler getirilmiş o özellikle esirlerin ne olacağı meselesini konuşuyor. Nedir görüşünüz diyor çünkü daha hükümler beyan edilmemiş Allah hmm. Resulü de böyle bir durum söz konusunca istişare ediyor. Nedir diyor sizin görüşünüz Ebu Bekir konuşuyor ya Resulallah diyor Allah bizi aziz onları zelil kıldı onlar da bizim akrabalarımız en iyisi onları verelim gitsin hiçbir fidye de almayalım bila bedel hepsini salı verelim gitsin Allah Bu Resulallah. Utanç onlara yeter diyor. Yani. Ya hiçbir şey söylemiyor orada Ebu Bekir'in sözünün üzerine. Ömer diyor sen ne diyorsun Ömer? Ömerce konuşuyor ben <gülüyor> Ebu Bekir gibi düşünmüyorum diyor ya Resulallah. <gülüyor> onlar diyor bugün elimize düştüler 13 yıl Mekke'yi bize dar ettiler eğer beni dinlersen Ya Resulallah her birimize akrabalarımızı ver bana dayılarım olan beni mahsumu ver Ali'nin eline amcası Abbas'ı ver Ebu Bekir'in eline oğlu Abdurrahman'ı ver Ebu Ubeyde'nin eline şunu ver hepsini sayıyor herkes diyor alsın diyor akrabasını öldürsün böyle yapmakla Allah'a gönlümüzde asabiyete ait hiçbir iz taşımadığımızı ortaya koyalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona da bir şey söylemiyor. Sonra giriyor çadırına biraz istirahat edip döndükten sonra dönüp diyor ki Ebu Bekir senin halin aynen İbrahim ve İsa'ya benzer. Bir peygambere benzetiyor. Ey Ömer diyor senin halin de aynen Nuh ile Musa'ya benzer. Onlardaki celal diğerindeki cemal ya. ikisine ait şeyleri de söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra görüşünü söylüyor ama asıl ondan sonra inen ayetler Ömer'i destekliyor. Ömer'in görüşünün doğru olduğunu söylüyor ama tabii sonra Enfal Suresinde ganimetle, esirle, kölelerle alakalı hükümler sonraki şeylerde şekilleniyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böylelikle küfrün belini bir daha doğrultmamak üzere kırıyor. Aslında Uhud'a gelmiş olsalar bile yıkılmış onların oradaki saltanatları aslında. Allah Resulü onlara öyle bir darbe indirmiştir ki o darbeyi bir daha kendileri üzerlerinden kaldıramıyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir zafer elde etmiş büyük bir mükafat elde etmiş, ganimet elde etmiş vaziyette dönüyor geliyor. O 70 tane esiri de daha sonradan belli fidyeler karşılığında ya da okuma yazma bilenlerin Mekke'deki her 10 çocuğa, Medine'deki her 10 çocuğa okuma yazma öğretme şartı ile Ali vesselam evet. Efendimiz serbest bırakıyor. Orada yaptığı o adım da çok önemli bir adımdır. Özellikle oranın üzerinde de biraz daha dikkatle durmak gerekir. Evet, Bedir böyle. Biz sadece bir miktarını, bir kısmını teşehüt miktarını <gülüyor> anlatabildik ama Bedir gerçekten bambaşka bir destan alacağımız çok şeyler var. O şeyleri görelim şimdi. Bir görelim acaba. Evet. Buyurun efendim. Şimdi ilk göreceğimiz resim bu. Bakın üstte. Ariş mescidini görüyoruz yani hı hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çadırını kurdurduğu yer o hatıraya binaen o mescit yapılıyor. Bedir savaşının işte olduğu yere ne yazık ki işte korunmuyor buralar Çok acı bir şey o manzara insanın yüreklerini dağlayan Ariş, bir şekilde. Ariş mi şey demekti hocam? Hani gölgelik. gölgelik aynen. aynen. Hı hı. Diğer resmi de görelim burası da Bedir şehitlerinin kabristanlığı. Hı hı. üst tarafta aşağıda da 14 tane Bedir şehidinin isimleri var hı hı. zaten bu kabristanlığın olduğu yerin hemen üst tarafında bu şehitlerin isimlerinin Arapça olarak yazıldığı tabelada orada duruyor özellikle imkan bulan kardeşlerimiz ziyarete gittiği zaman bu Bedir şehitlerini de ziyaret etmiş oluyorlar eh. Cenab-ı Hak hepsine selamlarımızı Amin muhabbetlerimizi iletsin. Şehitler Allah yolunda öldürülmüş oldukları için diridirler. Asla ölü değillerdir. Allah katına rızıklandırılıyorlar Duamız o ki Cenab-ı Hak o rızıklarından bizlere de pay yaz. Amin Geçelim mi dualara hocam? Buyurun. Haydi Bismillah dualara geçiyoruz. Evet devam ediyoruz efendim size müjdelerimiz var demiştik. Bunlardan bazılarını ben size aktarayım, bazılarını da hocam bir tanesini o önemlisini siz aktarın inşallah. i̇nşallah. Şimdi bugün e, elimize çok ciddi anlamda hatim sayısı ulaştı. Hala arkadaşlarımız bize mail yoluyla gönderdiğiniz hatimleri üst üste topluyorlar, az sonra size en e, Doğru rakamı, en aktüel rakamı aktaracağım inşallah. Son rakamı şimdi arkadaşlarım bana gönderecekler. Lakin ondan evvel size birkaç bir şey söyleyeyim. Bütün bu gelen mailler içerisinde bizi çok duygulandıran, böyle hakikaten bize dokunan çok e, enteresan mailler aldık. Bunlardan bir tanesi hocam, 6 yaşındaki bir çocuğun, ilk hatimiydi. Hayır, Onu not düşmüşler. Ne güzel. İlk hatmini göndermiş. 5 yaşında mı? 5 yaşındaki bir çocuğun evet özür dilerim doğru. 5 yaşındaki bir çocuğun ilk hatmiymiş olsun. ama bu ilk olması yani en küçük hatim gönderen izleyicimiz o. En yaşlımız 87 yaşında biriymiş Anşallah. onun da ellerinden öpüyoruz dualarını bekliyoruz inşallah onun haricinde yedi, sekiz, dokuz, on bir, on altı, on dört yaşlarında çocuklarında evet var. hatimleri bize ulaşmış durumda Allah hocam. Allah kabul etsin hepsinden. Amin, inşallah. Allah bak, hepsini Kur'an'ın yolunda daim eylesin. Amin, inşallah. Biz o sevdayı istenilen oranda yaşayamadık ben en, en azından kendim kendi adıma söylerim ama inşallah bu çocuklarımız sahabe gibi Kur'an'a aşık olurlar. Hmm. Allah o aşktan onları mahrum etmesin inşallah. Evet. Hocam bize en son ulaşan rakamı size arz Buyurun. edeyim. 11.107 adet mail almışız. Maşallah. Tabi her mailde sadece bir hatim yok bunun içinde çokça hatimler de var şu an bitmiş hatim sayısı 16.265 hocam, elhamdülillah. Rabbim bu anlamda katılım gösteren, hatimlerini bağışlayan, bizi ulaştıran herkese herkesten razı olsun gösteriyoruz. Devam eden hatimler, cüzler, Yasin-i Şerifler, İhlas-ı Şerifler, Kelime-i Tevhidler, Salavatlar, Fethi sureleri dahil değil bu rakama ama inşallah hocamız dua ederken hepsini birden katacak. İnşallah. Adını zaten almak mümkün değil 16 bin kişinin <gülüyor> Allah hepinizden razı olsun bizim söyleyemedik diğimizi nasılsa ulaşacak yer Cenab-ı Allah biliyor. Ee, biri bu. ikincisi ee, ve asıl bizi bugün çok mutlu eden, çok sevindiren müjde şu, bizi Almanya'dan takip eden bir grubumuz vardı. Bu arkadaşların içinde üniversite öğrencileri talebeleri var. Pakistan'dan, Endonezya'dan hatta Almanlar bile vardı ve onlara simultane te tercümanlık yapan, bizim konuştuğumuzu o an internet ortamında çeviren bir kardeşimizden çok sevindirici bir haber aldık. Detaylarını hocam arz etsin buyurun. O Alman kardeşlerimizden bir tanesi iman ediyor. Elhamdülillah ve Elhamdülillah. bizim kardeşimiz oluyor. Bugün bir kardeş daha kazandık olsun İslam'a bu manada güzellikle inşallah kendine gelerek gelmiş olan o kardeşimizin istikameti içinde dua ediyoruz. Allah birimizi bin etsin diyoruz. Amin, Binlerce inşallah. insanın haberini almak nasip olsun inşallah amin inşallah isminin de Bedrettin olduğunu söyleyelim. İsmi Bedrettin, Bedrettin. Maşallah ne güzel <gülüyor> Bedir. bedir ne kadar güzel ya onun için inşallah dinin dolunayı olsun Elhamdülillah. o da başkalarına bu mesajı taşısın Allah'a Allah yardım Tabii Bütün olsun. bunlar rakamlardan <gülüyor> ibaret şeyler değil 100.000 bin hatim olsa 200 ya. bin evet hepsi değerli ama asıl olan bu hakikatlerden bu derslerden baştan beri söylediğimiz hocamın özellikle altını çizdiği, önemli olan Bedir'den, <gülüyor> önemli olan Uhud'dan, önemli olan kısacası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o bereketli ömründen hayatımıza bir şeyler katmak. Tabii. Rakamla değil, ambalajla değil, mana önemli. Hı. Önemli olan oradan hayatımıza bir şey katmak kesinlikle, inşallah. Kesinlikle, kesinlikle. Aslı olan, olan bu değil mi? Biz de onun gayretini vermek durumundayız. Bütün bunlar aslında bunun bir vesilesi. Biz vesileleri zorlarız. Hidayeti veren Allah'tır. Kalpler evet. Allah'ın elindedir. Evirir çevirir Cenab-ı Hak. Eğer o insan hidayeti hak etmişse onu hidayetle buluşturur. Evet. Bir o iki için. isim not ettim hocam onları da zikredeyim. Buyurun. Bizi Bursa <gülüyor> neydi hocam Bursa? Riyedi renkli Çınar Lisesi'nden 1200 talebe e, takip ediyormuş onlar da dualar göndermişler hatimler göndermişler onlara selam ediyoruz Allah hepsinden razı olsun. E, birkaç isim alacağım müsaadenizle bunları unutmayalım diye baştan. Rabbim bu yayından böyle neşet edecek olan sevabı inşallah bu hasenata e, Emin Üstün abimizi inşallah ortak etsin Ömer Döngeloğlu hocamızı Amin. ortak etsin. Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamızı ortak eylesin. etsin. Keşke Rabbim nasip etseydi onunla da böyle programlar yapsaydık. İnşallah Cennet Cennet'e kaldı. Akif Emre abimizi inşallah ortak etsin bu sevaba. Hemen geçtiğimiz günlerde Rahmeti Rahman'a uğurladığımız İsmail Coşar hocamızı Allah ve Allah muhterem hanımını İnşallah ortak etsin. Selim Gündüz Alp abimizi biz Amin. çok severdik. Amin. Selim Gündüz Alp abimizi inşallah ortak etsin. Bu esnada çok fazla vakıftan, dernekten, kadın kollarından çok yerden hatim geldi. Hepsine ben kendi adıma hocam adına ve sizler adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buyurun hocam söz sizler. Evet Allah hepsini ulaştırsın inşallah Cenab-ı Hakk'a her şey malum. Kimle niyetle okumuşsa inşallah o niyetlerinin karşılığını da alacaklardır ondan da hiçbir şüphemiz i̇nşallah. olmasın. Ramazan devam ediyor tam ortasındayız daha 17'sinden aşağıya doğru gidiyoruz ama gittikçe de gümbür gümbür gideceğiz inşallah. Bundan sonraki günler Kadir gecesini arayacağımız günlerdir onun için daha fazla ehemmiyet vermek durumundayız İnşallah yarınki öbür gün derslerde buna ait de bazı şeyleri söyleriz. İnşallah. Ben sadece şurada bir iki cümle söyleyip ondan sonra beraberce duaya geçelim diyorum. O da şu ki en başta bir cümle kullandım. Dedim ki Bedir bir mekteptir. Biz elimizden geldiğince bu mektebi tanıyıp talebe olma adına bir gayrete girmek durumundayız. Hepimiz insanız, beşeriz, kusurlarımız, eksiklerimiz var. Ama yüreğimizde bir sevda var ve o sevda büyük. Büyük sevdalara gönül verenlerin Allah kendileri küçük olsa da onların da o sevdadan dolayı o sevdanın hatırına onları da büyütür. Evet. Bu da bizim için bir ümittir. Evet. Bütün kardeşlerimiz bunun için gayret etsinler, yaşasınlar ve yaşatma adına da bir mücadeleye girsinler ki Allah Bedrimizi hilale Amin. yani zafere dönüştürsün Amin. inşallah. Amin. Şimdi dua edeceğiz. Edelim hocam. Kardeşlerimiz şöyle hepsi ekranların başında biz burada şöyle güzel bir teşrik tekbiriyle inletelim evlerimizi. İnşallah. Evler böyle gümbür gümbür bir tekbir sesiyle inlesin. Arkasından da ellerimizi açıp inşallah <gülüyor> Rabbimize halimizi arz edelim. <gülüyor> Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah, huvallahu ekber Allahu ekber ve lillâhil hamd Allahu ekber, Allahu ekber La ilahe illallah, huvallahu ekber Allahu Ekber, Wallahi Alhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, wa Allahu Ekber. Allahu Ekber, Wallahi Allahu ekber kebira walhamdulillahi elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila la ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah mukhlisine lahuddin ve levkerihel kafirun amin Alhamdulillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve atbahi ecma'in Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes samiyul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes الرحيم vahdina ila hakkı ve ila tariqil muslaqim ve afu anna ya Kerim ve afu anna ya Halim ve ya Kerim ve ya Halim ya Allah'ım şu Ramazan'ın bereketli vakitlerinde bir Bedir gecesinde bir 17. gecede ellerimizi sana açtık. Dua dua sana yakarıyoruz ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Eller sadece sana açılır ya Rabbi. Dualar sadece sana yapılır ya Rabbi. Haller sadece sana arz edilir ya Rabbi. Hallerimizi sana arz ediyoruz. Senden yardım dileniyoruz. Senden af istiyoruz. Senden ayağa kalkmak için ruh istiyoruz. Senden yeniden yaşamak için Bedirler istiyoruz. Allah'ım bunları bizlere nasip eyle. Amin. Bedir'den, Uhud'dan, Hendek'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adımının olduğu her olaydan her işten nasibimizi ziyadeleştir Allah'ım. Başımıza ne geliyorsa senin peygamberini tam anlamıyla anlayamadığımız için geliyor. Ya Rabbi peygamberinle aramızdaki engelleri kaldır. Onu anlayabilecek bir ufuk ver bizlere Ya Rabbi. Onu sevebilecek bir yürek ver bizlere Ya Rabbi. Onu anlayacak bir anlayış ver Ya Rabbi. Onu kavrayacak bir kavrayış ver Ya Rabbi. Onu gerçek manada anlayanlar destan üzere destan yazdılar. Ya Rabbi biz nicedir bunlardan mahrumuz ne olur bunları bizlere nasip eyle. Onu anlayamadığımız için Kur'an'ı anlayamadık. Senin kelamını tam anlamıyla kavrayamadık. Kavrayamadığımız için Kur'an'ı ahlaklarımızın esası kılamadık. Kavrayamadığımız için ahkamınıyla amel edemedik ve ahkamını hayatımıza dünyaya hakim kılamadık. Ya Rabbi ne olur? ne olur bize bu ufku nasip eyle, şu Bedir gecesinin hürmetine ya Rabbi, o meydanda kılıç sallayan 13 tane o güzide insan hürmetine ya Rabbi, bizi de bu kervanın yolcusu olarak kabul eyle Allah'ım, kabul eyle Allah'ım, kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin vaya Ya Ekremel Ekremin o meydanda senin adını yüceltme adına meleklerle saf saf olup, bu noktada gayret gösteren başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün ashab-ı kiram efendilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlarımızı onlara ilet Allah'ım. Onların yolunda olduğumuza dair ahdimizi burada ortaya koyuyoruz. O yola yakıştır bizleri Allah'ım. Kusurlarımızı affeyle Allah'ım. Günahlarımızı bağışla Allah'ım. Kusurlarımız yüzünden bu büyük işten dolayı mahrum olanlardan bu büyük davadan mahrumiyet çekenlerden etme bizleri Allah'ım. Tamam. Ya Rabbel Alemin vaya Ya Ekremel Ekremin Dünya şu anda bir felaketle baş başa bu felaketin birçok sebebi var ama en büyük sebebi senin hayata koyduğun yasalar olan fıtratı bozmaktan kaynaklanıyor o fıtrata ittibayı bize gösteren ise peygamberin yolu, peygamberin sesi ve nefesi. Biz de anlatamadık, anlayamadık, dünyaya da anlatamadık. Allah'ım ne olur bir an önce bunu anlayabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Şu çorak halimizi bereketli bir hale çevir Allah'ım. Dünyanın dört bir tarafında sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize şu Bedir gecesinin hürmetine Bedirler yaşat Allah'ım elimizi bütün mazlumlar için bütün mahpuslar için bütün mustazaflar için bütün mahsumlar için kaldırıyoruz Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle Amin. unutulmuş bir coğrafya olan Doğu Türkistan için sana yalvarıyoruz Allah'ım sen oradaki kardeşlerimize yardım eyle Amin. o dağılan ailelerini bir araya getir Allah'ım o kamplardaki kardeşlerimize güç ver Allah'ım sabırlarını arttır Allah'ım onlara zulmeden o zalimleri başlarından bir an önce def eyle Allah'ım o zalimlerin hesaplarını başlarına geçir Allah'ım sadece o coğrafyada değil dünyanın başka coğrafyalarında da sıkıntılar içerisinde olan bütün kardeşlerimiz için yardım dileniyoruz yardım eyle Allah'ım Suriye'ye selametler ver Allah'ım Arakana selametler ver Allah'ım. Mahsusun ve mazlum olan Kudüs'ümüze, Mescid Aksa'mıza selamet ver Allah'ım. Bir an önce Mescid Aksa'mızı özgürlüğe kavuştur Allah'ım. Bir an önce özgürce orada Ezan-ı Muhammed'in çağlamasını nasip eyle Allah'ım. Onu görmeyi nasip eyle Allah'ım. O büyük işe ulaşabilmek için bizleri kullan Allah'ım. Bizlere gayret ver Allah'ım. Mücadele azmi ver Allah'ım. Yolunda bu noktada gayret ve hizmet içerisinde olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Veya Ekremel Ekrem'in şu Bedir gecesinde ellerimizi şu güzel memleket için açıyoruz. Allah'ım sen bu memlekete selamet ihsan eyle. Amin. Sen üzerimizdeki kara bulutları dağıt Allah'ım. Hainleri içimizde eğer ıslahları mümkünse ıslah eyle Allah'ım. Islahları mümkün değilse kahru perişan eyle Allah'ım. Sen ümmetin umudu olan şu ocağı söndürme Allah'ım. Şu ocağı söndürme Allah'ım her türlü şerden beladan musibetten muhafaza eyle Allah'ım her kim hayır için çalışıyorsa Hayır için çalışanların yardımcısısın Allah'ım onlara yardım eyle. Amin. Şer için çalışanların bütün şer planlarını boz Allah'ım. Planları bozan sensin Allah'ım. Planları başlarından geçiren sensin Allah'ım. Yanlış işler yapanların yanlışlıklarıyla onları baş başa bırakan sensin Allah'ım. Tuzak kuranların en hayırlısı sensin Allah'ım. Sen bütün İslam'ın aleyhine birleşen güçleri darmadağın eyle Allah'ım. Bütün zalimler için senin peygamberinin Bedir'de yaptığı duayı biz de yapıyoruz. Allah'ım vaadini bizlere eriştir. Allah'ım zaferini bizlere ulaştır. Allah'ım Müslümanlara sahip çık. Allah'ım Müslümanları senin yardımını hak edecek kaliteye bir an önce vardır ya Rabbi. Amin. Bir an önce o kaliteye bizleri eriştir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin şu Bedir gecesinde ellerimizi sana evlatlarımız için nesillerimiz için açıyoruz Allah'ım sen nesillerimizi ve nefislerimizi ıslah ile, çoluk çocuğumuzu iman üzere daim eyle Allah'ım çocuklarımıza Kur'an'ı sevdir Allah'ım peygamberini sevdir Allah'ım Habibi edibini sevdir Allah'ım sahabeyi sevdir Allah'ım bizim hakkını veremediğimiz Sahabe aşkını, sevdasını onların yüreklerinde daha fazla dirilt Allah'ım. Çağ öyle bir çağ ki Ebu Cehillerin, Ebu Leheplerin çok olduğu bir zaman dilimi. Allah'ım onların karşısında Ammar gibi, Muaz gibi, Musab gibi, Muavviz gibi duran yiğitler yok. Ya Rabbi sen çoluk çocuğumuzu o sahabenin aşkıyla dirilt ve o zalimlerin karşısında Hakkı haykırma noktasında sen onların yardımcısı ol Allah'ım. Evlerimize saadet ver Allah'ım. Evlerimize muhabbet ver Allah'ım. Evlerimize bereket ver Allah'ım. Şu Bedir'le bizi dirilt Allah'ım. Üzerimizdeki toprağı kaldır Allah'ım. Yeniden ayağa kaldır Allah'ım bizi. O izzetli günlere en kısa zamanda bizleri eriştir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Kardeşlerimiz binlerce hatim okumuşlar. Bize ulaşanlar bunlar, ulaşmayanlar da sana malum. Her kim ne niyetle okumuşsa sen hepsinin niyetini biliyorsun kabul eyle Allah'ım. Okunan bu hatimleri evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme onun o, pak, o pakize, ruhaniyetini hediye ediyoruz. Allah'ım sen vasıl eyle Amin. kavuştur. Amin. Selamlarımızla peygamberine bunu ulaştır Allah'ım en başta Bedir ashabı olmak üzere o 313 yiğide ulaştırıyoruz hediye ediyoruz kabul eyle Allah'ım peygamberin mektebinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize hediye ediyoruz ulaştır Allah'ım o günden bugüne kadar bugünden son güne kadar ehl-i imanın içerisinde olup ehl-i iman için gayret eden bütün alimlerimize, ariflerimize, abidlerimize hediye diyoruz Sen bu hediyemizi onlara ulaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin bugünden itibaren artık bizim Bedir diye bir mektebimiz var. O mektebin talebeleri olarak bizleri kabul eyle. O mektepten hakkıyla istifade edebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. O okunan her ayetten, her harften, her cüzdan bizi nasiptar eyle Allah'ım. Bizi ayağa kaldıracak ruh, Kur'an'ın ruhudur, peygamberin ruhudur, Bedir'in ruhudur. Bunları bizlere eriştir Allah'ım. O ruha layık bir biçimde bir kamet ortaya koyabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin şu Ramazan'ın bitimiyle beraber erişeceğimiz bayramda bizleri o bayramla birlikte daha güzel sevinçlerle sevindir Allah'ım. Camilerimize bizleri kavuşturt Allah'ım. İlim yuvalarımıza bizleri kavuşturt Allah'ım. Tedrisatımıza bizleri kavuştur Allah'ım bizden şu anda aldığın her türlü nimetin hakkını vererek hasretimizi bitirmiş bir vaziyette yeniden o nimetlerle ihya olacağımız günlere bizleri eriştir Allah'ım şu musibeti salgını üzerimizden kaldır Allah'ım musibeti üzerimizden kaldır Allah'ım sana hiçbir şey zor değil şafi olan sensin hakim olan sensin her şey senin kudretinde Allah'ım o kudretini bizi hayırlara erişebileceğimiz bir biçimde tecelli ettir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin şu salgın süresi zarfında vefat eden kardeşlerimiz var. Okunan hatimleri onlara da hediye eyledik. Sen onların da ruhlarını haberdar eyle Amin. vefat eden bütün ehli imana rahmet eyle Allah'ım şu anda hasta olan, şifa dilenen, şifa bekleyen bütün kardeşlerimize şifalar ihsan eyle Allah'ım. Dertlilere devalar ihsan eyle Allah'ım. Kimin ne sıkıntısı varsa sana malum sen mahreç bir çıkış yolu göster Allah'ım bize ve bütün dertli kullarına yüreklerimize inşirah ver Allah'ım, yüreklerimize inşirah ver Allah'ım ve bizi indireceğin rahmete ulaştır Allah'ım. O rahmet bu Bedir gecesinin hürmetine bize kavuşsun Allah'ım, Bedir'imiz hilal olsun Allah'ım, zaferlerle dolsun İslam ümmeti Allah'ım, kaybettiğimiz o izzete, o şerefe en yakın zamanda erişelim Allah'ım ve ümmeti Muhammed'in aziz olduğu, Küfrün, nifakın zelil olduğu o günlere kavuşalım Allah'ım. Senin o yüce olan adını dünyanın dört bir tarafına duyurabilelim Allah'ım. Kur'an'dan mahrum olan yüreklere Kur'an'ı ulaştırabilelim Allah'ım. Peygamberi tanımayanlara peygamberi anlatabilelim Allah'ım. Sevdirelim Allah'ım, sevdirelim Allah'ım. Allah Sevgiyle onların rahmete kavuşabilecekleri bir vesileye eriştirelim Allah'ım dualarımızı kabul ile günahlarımızı affeyle Amin. ve şu güzel gecelerden hakkıyla istifade edebilmeyi hepimize nasip eyle Allah'ım ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah razı olsun, Allah kabul, etsin. kabul etsin, amin, amin inşallah, Allah hayırlara vesile kılsın inşallah. Rabbim kabul eder ne değil, diyecek hiçbir şey bulamıyorum hocam. Allah razı olsun amin. ne güzel dua ettiniz. Peki yarınki konuyu anons edeyim mi hocam buyurun, buyurun. Tamam hocam. Kıymetli dostlar yarın Allah nasip ederse 17. bölümle huzurlarınızda olacağız. Yarınki gündemimiz de aslında bayağı kalabalık bayağı böyle sıkı bir program bekliyor bizi inşallah. Ayşe annemizin gelişi ve Medine'nin ilklerini konuşacağız. Allah nasip ederse. Rukiye annemizin vefatını konuşacağız. Hocam az önce bahsetmişti Bedir dönüşü. Rahatsızdı biliyorsunuz. Umeyr bin Vehb'in suikast girişimini konuşacağız. Devam eden oruçlar ve gelen güzellikler, teravih, fitre ve bayram namazını konuşacağız. Rabbim bizi yeniden cem etsin inşallah Şş. bu bayram namazında da. Hazreti Ali Keremallahu ve Çen'in ve Hazreti Fatıma annemizin evliliklerini konuşacağız. O saadetli yuvayı konuşacağız. Allah nasip ederse. Beni Kaynuka'nın ihanetini konuşacağız. İlk Kurban Bayramı çok fazla konumuz var yarın evet. inşallah. i̇nşallah. Yarın Hakkını verebiliriz i̇nşallah. inşallah. Bugün yayın boyunca bizi ortalama 45 bin kişi izledi hocam Maşallah hiç ayrılmadan bir yere. Maşallah. İnşallah bu ilgi bu teveccüh yarın da devam eder. Söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Allah bütün kardeşlerimizin dualarını inşallah evet. kabul buyursun. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah. Yüreklerimizden inşallah sevgi, sevda, iştiyak, heyecan azalmasın. İnşallah onunla rahmete kavuşalım ha, hep beraber inşallah. Nasıl Cenab-ı Hak burada bizi cem ettiyse cennetinde de bizi cem eylesin. Hı. İnşallah cennetinde de oturalım. Asıl o gün Bedri bize Bedrin ashabı anası inşallah. Kitaplardan değildi de onlardan din inşallah inşallah. i̇nşallah Allah o günlere bizi eriştirsin. 16400 mu sonra kan? Evet, bu arada 120 hatif 60 şerif daha gelmiş Maşallah. zaten hepsini Allah şey kabul duasını Cenab yapmıştık. Cenab-ı Hak hepsini kabul buyursun. Hiç üzülmesinler Allah. kardeşlerimiz bize ulaştırmadıklarından dolayı. Allah için hiç böyle bir şey yok Cenab-ı Hak her şeyden haberdar. haberdar. Kim ne niyetle okumuşsa ondan da haberdar. He. İnşallah Kadir gecesine eriştiğimize evet. 27. gecede orada da yine bir i̇nşallah. toplu niyazda bulunuruz inşallah. i̇nşallah. 17 bine yakın bir hatimle kapatıyoruz programı görüyorsunuz çok güzel bir aile olduk Rabbim çok güzel bir aile kıldı bizi beraber güzel de bir aile olduk İnşallah kanalımıza abone olun yorumlar atın bizi destekleyin inşallah böyle güzel hayırlı işlerde buluşmamıza vesile olan şu kanala sahip olun hocamın kanalını Siyer TV'yi Bizleri sosyal medya üzerinden takip edin ve destekleyin, abone olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz, ahiriniz evinizden hayırlı olsun, geceniz mübarek olsun. Efe.